Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Kardeşlerim, Bakara suresinin 9. ayeti kerimesinden inşallah başlayacağız bugün. Allah Subhanahu ve Teala 9. ayeti celileyi tayyibesinde şöyle buyururlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha vallzina amanu ve ma yahtaeun illa enfusuhum ve ma yesh'urun. Onlar yukadi'unallah Onlar diyor Allah'ı aldatırlar. Bu ayet-i kerimenin tamamen mealini vermeden önce nerede kaldığımızı hatırlamak adına kardeşlerim. Biliyorsunuz müminlerden bahsettikten sonra kafirlerden kafirlerden de bahsettikten sonra Allah Subhanahu ve teala Geçen hafta bir önceki ayet-i kerimede iman ettiklerini iddia ettikleri halde iman etmeyenlerden bahseden ayet-i kerimeyi işlemiştik. ki o e, münafıkları kasteder bu ayet-i kerime. Şimdi münafıkların özelliklerinden, nifak özelliklerinden, münafıkların neler yapabileceğinden, ne gibi özelliklere haiz olduğundan ayet-i kerime devam ediyor. Yuhadi'un Allah diyor Allah subhanahu ve teala. Onlar Allah'ı aldatırlar. Mukade'a Khid'atun da mesela, bir hadis-i şerif de geçer, birazdan inşallah zikredeceğim. Aldatmak demektir. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenü Sadece Allah'a değil, iman edenleri de aldatırlar. Tabi bu aldatmaktan kastın ne olduğuna etraflıca gireceğiz ama en azından şimdi tasavvur edebilmeniz adına asıl maksadı gizli tutmak demektir. Yani hedefte başka bir şey var ama ne yapıyorsun sen? Zahire başka bir şey yansıtıyorsun. Bu aldatmak demektir. Yapacağın işi gizli tutmak, Esas kalbinde taşıdığın şeyi gizli tutmak, dışarıya esneti tamamen farklı bir şey yansıtmak. Bu, mukadaadır, aldatmaktır. Şimdi ayet-i mal verelim kardeşlerim, hep beraber. Hepimiz ayet-i anlamaya çalışalım. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا <gülüyor> Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Şimdi... Birazdan da inşallah değineceğim, özellikle müminleri aldatması konusuna gideceğiz. Ama dersimize şöyle bir soru tevcih ederek başlamak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Şimdi münafıkların müminleri aldatmasını tasavvur edebiliyoruz değil mi? Değil mi? Mümkün yani. Peki münafıklar diyor ki Allah'ı aldatırlar. Şimdi burayı nasıl anlayacağız? Yani Allah nasıl kandırılabilir? Yahut da onlar Allah'ı kandırdıkları kanatine veya zannına nasıl varıyorlar? Şimdi o Allah değil midir ki? O asir roka ulakum awijhar ubi, innu alimun bi sudur. O Allah ki, o asiru qaulakum. اَوُجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاةِ سُّدُورٍ Buraları bilen tek Allah değil midir? Allah'tır. Peki nasıl oluyor da münafıkların Allah'ı aldatması mümkün olabiliyor? Yahut da ayet-i de dediği gibi onlar aldatıyor zannediyorlar. Eğer soracak olursam kardeşlerim size, onlar bu kanata nasıl varıyorlar? Nasıl oluyor da aldattık zannediyorlar? İşin temelinde ne yatıyor? Mesela ben şurada bulunan bütün kardeşlerime sorsam, desem ki hiçbiriniz Allah'ı aldatıyor musunuz? Dersiniz ki hayır. Yahut da şöyle tevcih edeyim kardeşlerim. Sizden hiçbiriniz cesaret edip, mazur görün ama örnek yerine otursun diye veriyorum. Sizden hiçbiriniz abdestsiz olduğu halde Allah'ı kandırmak adına Namaz kılabiliyor mu? Buna cesaret edebiliyor mu kardeşlerim? Hayır. Belki namazı ihmal ediyor tembelliğinden. Ama Allah'ı aldatmıyor. Allah'la alay geçmiyor. Buna bir mümin, bir Müslüman cesaret edemiyor. Nasıl oluyor da münafık aldattığını zannedebiliyor? Burada bir püf noktası var. Bu işin temelinde bir şey yatıyor. O da ne biliyor musunuz kardeşlerim? Ahiret gününe inanmamak, inanmıyor ki. Allah Azza Ve Celle'nin onu her yaptığını gözetlediğini ve yapmış olduğu, yapacak olduğu bütün amellerden de Allah'ın ona hesaba çekeceğini hesaba katmıyor ki. Yani bu denklemi kuramıyor. Allah Azza Ve Celle'nin varlığına ve başka bir ifadeyle Allah Azza ve Celle'nin onun yaptığı her amelinden ötürü hesaba çekeceğine inanmıyor ki aldatmak ya da aldatmamak onu çok ilgilendirmiyor anlatabiliyor muyum? yani buradan hareketle nasıl olur da eğer böyle bir soru zihninizde canlanırsa ya nasıl olur da cesaret edebilirler Allah'ı kandırmaya çünkü bizim vizyonumuzdan, perspektifimizden hareketle diyoruz ki Allah her ameli görüyor, gözetiyor sudur. Burada gizli olanı bile bilen Allah diyoruz ama bu bizim açımız. Münafıkların açısı böyle değil. Onlar Allah Azze ve Celle'nin yavmül kıyamette din gününün maliki olduğuna inanmıyor ki. Onun için aldattım zannediyor. Bunu inşallah bir not olarak kayda geçelim kardeşlerim. Şimdi münafıkların münafık olmalarını sağlayan nedir demiştik geçen hafta, hatırlayın kardeşlerim. Asıl maksatlarını gizli tutuyor olmaları. Küfürlerini gizli değil mi? İmanlarını ise açık ediyorlardı. Goya iman yani, daha doğrusu öyle ifade edelim. Şimdi şu soru sorulabilir, münafıkları böyle bir şeye niye tevessül ettiler? Daha da başka bir varyantta sorayım soruyu. Münafıklar böyle bir şeye niye gereksinim duydular? Niye münafık olmak istediler? Niye bir Ebu Cehil olamadılar? Yahut da niye bir Ebu Leheb olmadılar? Da münafık oldular Medine'de. Bu soruyu şu hadisi çerçevesinde inceleyelim inşallah. Hepinizin bildiği bir hadis. Hatırlamaya çalışın kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Umirtu an uqatila'n nase hatta ilahe Allah." Allah'ın Resulü Medine'ye geldi. Allah Subhanahu ve Teala ona İslam'ın otoritesinin gereği bu dini hayata hakim kılmayı emretti. İlayi kelimetullah'ı yükledi. Ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Medine sokaklarında şöyle nida etti. Umirtu an uqatila'n nas hatta yaqulu la ilahe illallah Allah. Faman ilahe illa Allah minni malehu wan ofso. O kafirler bunu duydular. Yani eğer ki soruyu çok kısa cevaplayacak olursak münafıkların münafık olmalarına tevessül eden sebep onların İslam devletinin otoritesinden korkmuş olmalarıdır. Başka hiçbir nedene bağlamamak gerekir bu konuyu. Çünkü bakın Allah Resulü Vesselam, kim böyle derse nefsini malını ''Benden korumuş olur.'' diyor Allah'ın Resulü. Aksi takdirde İslam oraya hakim olacak. Aksi takdirde onlar ezilmişlerden olacak. Eğer orada yaşamayı kabul ederse, İslam'ın otoritesine boyun büküp, cizye ödeyecek. İşte onları, böyle bir soru da zihnimizde tebader olabilir. Yani niçin münafıkla tevessül ettiler? Bu Medine açısından bence önemli kardeşlerim. Şimdi münafıkların İslam'a açmış olduğu zararlardan hatırlıyorsanız geçen hafta bahsetmiştim ifk hadisesinden hareketle bir tasavvur edin kardeşlerim. Sizlerden ricam iki dakika. Yanı başınıza tabi tenzih ederim ama sadece tasavvur açısından bu. Konuyu daha iyi idrak etmek açısından. teşbihte hata olmaz derler. Değil mi? Yanınıza bir münafığın oturduğunu varsayın. Birazdan yatsı ezanı okunduğu zaman o yanınızda oturan o münafıkla namaz kıldığınızı varsayın. Ama siz onun münafık olduğunu bilmiyorsunuz. Subhanallah. Tehlikesini tasavvur etmek adına veriyorum bu örneği. Şimdi Medine'ye gidelim. İslam gelmiş, Allah'ın Resulü Medine'ye hakim. Ve onunla birlikte saf tutan, namaz kılan münafıklar var. Tehlikeyi tasavvur edebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü'nün ardında saf tutan, Abdullah İbni Ubey değil midir ifke hadisesini yapan? Vallahi ta kendisidir. Ama kardeşler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Resulullah'ın bir avantajı vardı. Neydi o avantaj? Allah Subhanahu ve teala Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme münafıkların kimler olduğunu vahyediyordu. Bildiriyordu. O şahısların kimler olduğunu Allah Subhanahu ve Teala Resulüne irşad ediyordu. Böyle bir avantajı vardı Allah'ın Resulü'nün. Ha, olay gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin. Öncesi ya da sonrası. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam failleri en nihayetinde Allah Azze öğreniyordu. Tabir yerindeyse Allah Azze ve ile bağlantı bu manada canlı idi. Eğer sözlerimi yanlış anlamazsanız şöyle bir cümle kullanmak isterim. Allah Subhanahu ve Teala Resulü ile canlı konuşuyordu. Dedim mi ya, yanlış anlamayacaksanız eğer bu bugün Kur'an bize hitap etmiyor manasında demek istemiyorum. Nasıl demek istiyorum? Bunu Ummu Eymen'den dinleyelim. Radiyallahu <gülüyor> anha benim ikinci annemdir diyor Ummu Eymen'e. Zeyd bin Harise ile evlidir. Usame bin Zeyd. 20'li yaşlarda komutan olan sahabe. İşte o sahabenin anasıdır. Hani o vahyin konuşuyor meselesini anlatacağım ya. Allah'ın Resulü vefat eder kardeşler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah'ın Resulü hayattayken Darlandığı zaman, bunaldığı zaman, eziyetler onun üzerine geldiği zaman, Ummu Eymen'e gider, dertlenirmiş. Allah'ın Resulü ve Vesselam vefat ettikten sonra, Ebu Bakir ve Ömer radıyallahu anhum'a mescitte kederlenir. Birden akıllarına Resulullah gelir. Ebu Bakir radiyallahu ağlar, Ömer radıyallahu anh ağlar. O ona sorar niçin ağladın? O ona sorar niçin ağladın? O der ki ben Resulullah aklıma geldi. O der ki vallahi benim de Resulullah aklıma geldi. Diyorlar ki haydi o zaman. İkimiz de madem dertliyiz. Dert annesine gidelim. Giderler Ummu Eymen'e. Olacaktır ya Ummu Eymen radıyallahu anha tam böyle onlar yoldan eve doğru gelirlerken pencereye doğru yönelir ikisini böyle yürür görürken başlar çok şiddetli bir şekilde ağlamaya ama olağanüstü ağlar yani Ebu Bakir ve Omer radıyallahu an içeri girerler derler ki niçin ağlıyorsun ey anneciğim biz sana teselli bulmaya geldik sen ağlıyorsun. Diyor ki Allah'ın Resulü aklıma geldi. E sen bilmiyor musun ki Allah'ın Resulü vefat etti? O da işte beşerdir, baki değildir. Diyor ki vallahi ben onun için ağlamıyorum. Diyor ki siz her zaman üçünüz gelirdiniz. Ortada Allah'ın Resulü'nü göremeyince bundan sonra gökten bize haber gelmeyecek. Bu aklıma geldi de vallahi onun için ağlıyorum diyor. Diyor ki gök vahyin kabılarını bize kapattı ve ortada diyor Allah'ın Resulünü görmeyince vallahi o aklıma geldi onun için ağlıyorum. Bunun manası şu kardeşler. Dedim ya istirham ediyorum. Altını çiziyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kur'an bize bugün yeni iniyormuşçasına hitap ediyor. Ama Bundan kastım şu. Sahabe rıdvan beyatını gerçekleştiriyor. Allah Subhanahu ve taala radiyallahu anhum ve radu an Daha beyat biter bitmez Allah vahy ediyor. İşte vahyin canlı yani bağlantının canlı olmasından kastım budur. Şimdi konumuza tekrar rücu edecek olursak kardeşlerim Allah Subhanahu ve teala Resulüne bildiriyordu ya bugün değil mi bugün bize kim diyecek şu münafık diye Abdullah İbni Ubey gibi böyle bu münafıktır dedi Allah bugün bize münafıklara haber verecek olan yok Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olur dikkat edin bundan sonra ne yapacağız 1400 sene önce Hazreti Ömer radıyallahu an öğretiyor bize Subhanallah. Şimdi dedim ya ne yapacağız? Bize kim bildirecek? Hazreti Ömer radıyallahu an minbere çıkar. Halife olur olmaz. Der ki: "Kardeşlerim, Allah'ın Resulü hayattayken Allah Subhanahu ve Taala Resuluna vahye diyordu. O münafık bu münafık diye. Diyor ki gök vahya kapılarını kapattı. Ummu öğrenmiş onu. Diyor ki vakit, aynen böyle diyor subhanallah. Vakit söz ve ameli test etme vaktidir. Allah Allah. Olağanüstü bir söz. Çünkü kalplere hükmedemiyoruz diyor Hazreti Ömer. Bilmiyoruz. Diyor ki vallahi vakit Söz ve ameli ispat etme ve test etme vaktidir. Şimdi bize ışık tutması adına kardeşler çünkü biz bugün yaşıyoruz. Bugün Allah Subhanehu ve Teala bizlere yine ayet-i kerimelerinde ve sahabelerin hayatlarında ve o dönem yaşananlardan bizler belki bugün münafıkların kim olduğunu bilemiyoruz ama ayetlerin ve hadislerin ve sahabelerin yaşantılarından biz nifak özelliklerini bilebiliyoruz. Önemli. Şimdi yukhadi'ûnallâhe vellezîne âmenû ve meyghdaûne illâ enfusehum Gelelim bu ayet-i kerimelere şimdi. Şimdi müminleri kandırıyorlar. Aldatıyorlar, Allah Azze ve Celle'yi aldatıyorlar. Şimdi münafıkların özelliklerini eğer tespit edebilirsek, ne gibi davranışların içerisine giriyorlar, nasıl aldatıyorlar, bugün bizim nifak özelliklerini tespit etmemize yardımcı olacaktır. Ve en azından bugün, birlerini itham etmek adına değil, bizim işimiz değil, ama kendimize çeki düzen vermek adına, Safımızı tayin etmek adına Nerede ve nasıl duracağımızı Bilmek adına Vallahi gelin bakalım Münafıkların Nifak adına En büyük özellikleri lütfen not edin Müslümanları Yüzüstü bırakmaktır Bakın siyer kitaplarına Medine'de Çoklarca gazve oldu değil mi? Savaş oldu İstirhamım sizden gidin. O gazveleri tek tek inceleyin. Hiçbir tane münafık bulamazsınız. Uhud'u terk ettiler. Değil mi? Yok, münafıklardan hiç kimseyi piyasada bulamazsın. Çünkü aldatırlar diyor Allah. Neyle? Hendek'te geliyorlar Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazvisi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ve sahabeler gerçekten muhasara altında. Bir adama dahi ihtiyaç duyulduğu bir zaman. Allah'ın Resulü sallallahu ve sellem'den izin istiyorlar. Diyorlar ki ya aynen böyle bak abartmıyorum. Çocuklarımızın başlarında bulunmamız gerekir. Biraz hastalar. Bir şeylere ihtiyaçları olmuş. İşte belki benim şu anda zikretmediğim birçok hiç böyle ele avuca sığmayacak geçerli olmayan mazeretlerle Allah'ın Resulü'nden izin istiyorlar. Dikkat edin. Meydanı boş bırakırlar dedim ya. Müslümanları yüzüstü bırakırlar dedim ya. Sa'd İbni Mu'az radıyallahu an Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmalarına şahit olur. Tam izin isterlerken Saad bin Muaz radıyallahu an buna şahit olunca aynen şöyle der: Ya Resulullah, bunlara izin verme. Diyor ki bunların en büyük özelliği biz buna Uhud'da şahit olduk. Bedir'de şahit olduk. Bunların en büyük özelliği ya Resulullah Müslümanları yüzüstü bırakmaktır. Onlara izin verme ya Resulullah. Görebiliyor musunuz? Sa'at radıyallahu an meseleyi mesela yakalamış. Ve biz bu rivayetlerle bugün nifak özelliğinin en bariz olanını onların vesilesiyle öğreniyoruz. Vallahi çok tehlikelidir kardeşlerim. Eğer ki bugün bir Müslüman, o gün cihat meydanıydı, bugün ise zalimlere karşı meydanlardır. Vallahi ben bu özellikten korkuyorum. Kimseyi itham etmek adına değil ama ilk öncelikle nefsimi vallahi nefsimi sorguluyorum. Eğer ki mazlumun yanında ve zalimin karşısında olmak gerektiğinde orada bulunamıyorsam vallahi kendimi sorguluyorum. Çünkü Saad İbn Muaz diyor ki onlar Bedir'de Uhud'da bizi yalnız bıraktılar ya Resulullah. Vallahi bunu sorgulamak lazım. Eğer bugün meydanlarda Müslümanlara ihtiyaç varken biz eğer firarcıysak, firar ediyorsak bu özelliğin bizde olup olmadığını sorgulamak lazım. Vallahi bunu ben demiyorum Saat diyor. Radıyallahu an. Tebuk dede aynısını yaptılar. Dediler ki sıcak. Gitmeyelim. Allah'ın Resulü'nden izin istediler malum. Tevbe suresi bu konuda çok uzun anlatır. İzin istedikleri de yetmedi, Medine'yi ye ateşe verdiler. Dediler ki, ''Lâ tenfirû filhar'' Sıcakta diyor, cihad mı gidilir? Ve inanın, münafık olmayıp da Müslümanlardan geri kalanlar oldu mu? Üç kişi değil mi? Allah onlar hakkında ayet indirene kadar Allah'ın Resulü ve sahabeleri konuşmadı onlarla değil mi? İşte bu ayetin, bu fitnenin etkisi altında kaldılar. Ama Allah cevap verdi onlara. Allah Azze ve Celle işte bu ayetten de, bu hitaptan da, böyle olmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Dedi ki, Sıcakta gidilir mi dediler. Bu sıcakta vurmalıklar varken, çoluğumuz çocuğumuz varken, yatmak varken, ne bileyim, keyfi keyif sürmek varken bu sıcakta cihada mı gidilir? Ama Allah cevap verdi. Kul naru cehennem eşadd harra. Cehennemin ateşini gösterdi Allah. Daha sıcak dedi. Daha ateşli dedi Allah. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Bu nifak özelliğine dikkat etmek gerekir. Bugün dünyaya, dünyaya seyre alem yapın. Bugün zalimler ayyuk etmiştir. Bugün eğer mazlumların bir adı olacaksa onun tek bir adı vardır o da Müslümanlardır. Mazlum eşittir Müslüman olmuştur. Bugün meydanlarda Müslümanların olma zamanıdır meydanlardan firar etme zamanı değil eğer ki vallahi İslam'ın en çok Müslümanların en çok bizim mukadderatlarımızın değerlerimizin en çok bize ihtiyaç olduğu bir zaman diliminde meydanlar terk edilirse nefsim adına soruyorum eğer ki ben o meydanda yoksam zalime karşı bu nifak özelliğini kendimde sorgulamam gerekir işte şimdi Hazreti Ömer'in dediği gibi radiyallahu an, söz, vakit, not edin lütfen, vakit, söz ve ameli test etme vaktidir. Saad İbn Amir radiyallahu an, sahabelerin kibarlarından 1400 sene önce bize bir ölçü öğretiyor. Bugün çok değil mi hocam soruyorum sizlere? Kellim kellim la yenfa'cılar. He? Kellim kellim la yenfa'a ne demek? Konuş konuş. Fayda yok. Bugünün terminolojisiyle siyasete hakim tabirle icrata bakmak lazım ya. Sa'd İbni Amir radıyallahu an, Hazretü Ömer radıyallahu anh'ı muhasebe ederken halifedir Ömer diyor ki ya Ömer ya emir el mu'minin sözlerin en hayırlısı fiilin doğruladığı sözdür yaz bunu bir yere diyor Allahu akbar bir adam doğru mu söylüyor bak ameline vallahi kafidir bir adam Müslümanların yanında olduğunu mu iddia ediyor kavlen bak o adam meydanlarda mıdır vallahi eğer o adam meydanlardaysa o söz sözlerin en hayırlısıdır. Allah bize en hayırlı sözlere sahip olmayı nasip etsin. Şiarımız bu olmalıdır kardeşlerim. Çok önemli olduğu için. O Said İbn Amir radıyallahu anhun sözü. Sözlerin en hayırlısı fiilin doğruladığı sözdür. Şimdi bu aldatma konusunu böyle bir girişgahtan sonra genel hatlarıyla nasıl aldatıldığı noktasında bir malumat verdikten sonra şimdi işin bir de tabirimi maruz görün teknik boyutu var ayet-i kerimenin. Yuhadiunallaha <gülüyor> vellezina amanu ve ma yuhdauna illa enfusuhum. Muhada'a li Sadece tek taraflı aldatmak demek değildir. Tek taraflı aldatmak değildir. Yani eğer ki Ahmet mukada'a yaptı dersem ben Mehmet'e karşı burada ister istemez mukada'a mukada'a fiilinden bu aldatmanın karşılıklı olduğu anlaşılır. Şimdi ayet-i kerime diyor ki Allah ve müminleri aldatırlar. İşte küfürlerini gizli tutarlar. Güya iman ettiklerini söylerler. Değil mi? Kafirliklerini gizli tutarak müminleri ne yaparlar? Allah'ı ve müminleri kandırırlar. Müminler münafıkları nasıl kandırır? Şimdi Allah söylüyorsa bunun bir yere oturtulması lazım. Nerede? Müminler münafıkları veyahut da kafirleri nerede kandırır? El harbu bak aynı kelimeyi kullanmış Allah Resulü savaş hiledir müminler de gerekirse kafirleri burada aldatır peki şimdi merak edilen soruya gelelim Allah o kafirleri münafıkları nasıl aldatır şimdi karşılıklı aldatma var dedik Allah mümin münafık burada 3 tane özne var Mümini ve münafı anladık da Allah münafıkları nasıl aldatır? Allah Subhanahu ve teala Ali İmran suresinde 178. Olağanüstü bir mesaj. Allah Subhanahu ve teala diyor ki onların sıhhatlerini, mallarının, saraylarının daha hayırlı olduğu vehmini vermemiz bizim onları aldatmamızdır diyor ayet-i kerimede. Gerçekten de öyle değil mi? Saray. Hiç onları yıkamazlar diyor Haşr suresinde. Mallar. Karun'u hatırlayın. Hiç bitmez zannediyorlardı değil mi? Bu vehmi veren kim? Allah. Ne yaptı Allah? Onları aldattı. Evet. Onlara bu vehmi vererek Allah subhanahu ve teala böyle bir uslup kullandı kardeşlerim. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçecek olursak kardeşler. "Ve me orun diye bir ayet-i kerime. Onlar aldattıklarının ve aldatıldıklarının aslında farkında değillerdir. Ondan sonra gelen ayet-i kerimeye geçecek olursak. Bismillahirrahmanirrahim. "Fî kulûbihim maradun. Fezâdehumullâhu maradâ." Onların diyor kalplerinde Hastalık vardır. Nasıl bir hastalık kardeşlerin bu tıbbi bir hastalık olmasa gerek? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını artırmıştır Subhanallah. Kalbin hastalığından kasıt kardeşler akidevi hastalıktır. Biz amellerimizi neye göre yaparız kardeşler? Bizim amellerimize yön veren kaynak neresidir? Bizim akidelimizdir. Bizim hayata bakış açımızdır. Bizim mefhumlarımızdır. Biz zerresinden küresine, küçüğünden büyüğüne gerçekleştirmiş olduğumuz her bir ameli akide eksenli gerçekleştirir. Diyor ki bir, onların hayata bakış açıları hastalıklıdır. Birazdan var ya oraya inşallah değineceğiz. Hastalıktan da kasıt ne oraya açacağız inşallah. Fezâdehumullâhu da aynı şuna benzer kardeşlerim. Bir tornanın başlığını düşünün. Çok anlamam ama tornanın başlığı kalıp itibarıyla eğer çok düzenli ve olması gerektiği gibi değilse çıkan ürünler nasıl çıkar? Gayri nizami çıkar. Ve sen eğer ona bir gün dur demezsen o habire ne üretir? Bozuk parça üretir. Fezâdehumullâhu <gülüyor> maradâ. İşte eğer ki o akide hayata bakış açısı da eğer düzeltilmezse habire yanlış amel üretir o akide. Kardeşlerim vücudumuzda bir hastalığı varsayalım. Şimdi onların kalplerinde hastalık vardır dedik ya hastalığın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. O hastalık ne ki Aynı tornada olduğu gibi habire yanlış şey üretiyor. Allah'ın rızasından uzaklaştırıyor. Cehenneme yaklaştırıyor. Vallahi bilinmesi gerekir. Tehlikelidir çünkü. Çünkü bu ayet bizi kapsar. Eğer ki bizim kalbimizde de amrad var ise hastalık var ise bu ayet bizi bağlar. Eklem yerlerinin ağrıldığını varsayalım bir hastanın. Eklem yerinin ağrıldığını varsayalım. Bu eklem yeri ağrıyorsa mutlak surette vücutta bir yerin arızalı olduğunu gösterir. Doğru mu? Ki bu tıp ben kanda iltihabın mevcut olduğudur. Bakın belki dizleri ağrıyor. Buraları ağrıyor, eklem yerleri ağrıyor ama hastalığı yani bu ağrıları yayan kaynak vücutta iltihap yani kana karışmış bir iltihap. Diyor ki alimler benim şahsi görüşüm değildir ama üstü bir tasarım, müthiş bir ifade. Diyorlar ki kalplerdeki rahatsızlığın sebebi de hevaya tabi olmaktır. Ancak böyle tarif edilebilir. Yani nasıl ki eklem yerlerinin ağrıyor olmasının sebebi kandaki iltihaptır. Kalpteki rahatsızlığın sebebi de hevaya tabi olmaktır diyor. Kurtubi bunun için gerçekten kapsamlı bir yer ayırmıştır. Bakmanızı acizane tavsiye ederim. Bu Allah'ın razı olmadığı kimselerde var olan bir özelliktir. Dikkat edin hevaya abi olmak amellerimizde hevayı ölçü edinmek ve Allah diyor ki Subhanahu ve Taala böyle yapanların hastalığını biz artırdıkça artırdık fazadahumullahu marada şimdi bu bilgiyi alın kardeşlerim istirham ediyorum bu bilgiyi alın Uhud meydanında Müslümanları yüzüstü bırakan münafıklarla kıyas edin. Bedir'de Allah'ın Resulünden izin isteyen münafıklara kıyas edin. Bugün Müslümanların yanında saf tutmayan Müslümanları yüzüstü bırakan yöneticilerle kıyas edin. Allah subhanehu ve Taala'nın helallerini haram haramlarında helal yapanlara kıyas edin. İstirham ediyorum kıyas edin. Allah o kalp hastalıklıdır diyor. Münafıklar hevalarına uymadılar mı? Sıcak demediler mi? Çocuklarımız daha bizim için sevimlidir demediler mi? Makamlarını sevmediler mi? Şöhretlerine tabi olmadılar mı? Vallahi bir gerçek var ki kardeşlerim. Biz bugün ve bizim başımızda bulunan yöneticiler bugün Allah muhafaza böyle özelliklere haiz olmak gibi bir ihtimali taşıyorlar. Acı ama gerçek. Helalleri haram, haramları helal yapmak hevaya ittiba etmektir. Bakın az önce hangi sahabeden örnek verdim? Saad İbni Muad radiyallahu an’dan örnek verdim. Münafıklar hevalarına tabi olur ve Allah onların kalplerini hastalıklı kılar. Ve artırdıkça artırır diyor ya Ya peki selim kalp? Saad İbni Muaz gibi sahabelerin kalbi Gelin onu Saad ibn Muaz'dan öğrenelim. Allah'ın Resulü Bedir Gazveçisi için sahabelerini toplar. Dikkat edin. Bu hevaya tabi olma hastalığını not edin bir yere. Anlatacağım örneği de yarından böyle koyuverin kardeşlerim de mesela anlaşılsın. Allah'ın Resulü kamuoyu yoklar. Der ki ne yapalım? Çünkü Allah'ın Resulü sahabeleriyle ilk defa meydana inecek. Sahabelerini sorar. Ona sorar ve diğer sahabeye sorar. Ve Sa'ad İbn Muaz radıyallahu an sorulmadan parmak kaldırır. Hevayet abi olmak ha. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'a nasıl tabi olunuyor. Kalbinde hastalığın olmamasının ispatı budur. Semi'na ve ata'nadır. Bunun söz ve amelle ispatı budur. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki biz sana iman ettik. Yine nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki ya Resulallah sen eğer ki şu denizi gösterirsen vallahi biz senin ardından gözümüzü dahi kırpmadan seninle birlikte dalarız ya Resulallah. Ve diyor müsterih Allah'ın Resulü. Geride de diyor bir tane ensar kalmaz. Vallahi bu selim kaliptir işte. Kalbine maraz bulaşmamış bir kaliptir. Akli argümanlara yer verilmemiş bir kaliptir. Helalleri haram haramları da helal yapmayan bir kaliptir. Neyse Semi'nâ ve ata'nâ diyen bir kaliptir. Bakınız, sahabelerden Allah'ın Resulüne çok söz söyleyenler oldu. Ama bu öyle bir noktada söylenmiş bir söz ki, Allah'ın Resulü'nün değeri, özür diliyorum, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin katında, Sa'd İbn-i Mu'az anh'ın değeri çok fatlıydı. Çünkü denizi gösterdalarız ya Resulallah, tasavvur edin. Kardeşler Allah rızası için tasavvur edin. Ne demek ya denize dal biz de dalarız. Benim affsalam almıyor. Ama bu Allah'ın Resulü'nü o kadar sevindirmişti ki, o kadar cesaret vermişti ki ve Muaz yani Saad İbnu Muaz'a o kadar gönülden bağlanmıştı ki, Saad İbnu Muaz radıyallahu anh hakkın rahmetine kavuştuğunda İhtezze arz-u li Muaz. Bu sözü söyletti Allah'ın Resulüne. Bu duruş, bu haykırış Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Muaz'ın vefatından sonra bunu söyletti. İhtezze arz-u li moti Sa'd ibn Muaz. Muaz'ın ölümünden dolayı Rahmanın arşı titredi diyor Allah'ın Resulü. Allahu Ekber. Bu ünvana sahip olmak kolay değil. Bu kalpte hevaya tabi olmamayı gerektirir işte. Allah ne dediyse o. Yine işte bakın Allah'ın Resulü bu sahabenin etkisinden kurtulmamış. Eğer inşallah biz de bugün Resulullah yanımızda yok kardeşler doğru ama onun risaletinin bekçileri olursak ya Resulallah senin davan uğruna ben şu denizi yarmaya varım dersek ben inanıyorum ki Allah'ın Resulü bize cennette aynısını söyleyecek Allah biz ona komşu olmayı nasip kılsın bakın o Saad i̇bn Muaz'ın duruşundan Allah'ın Resulü hala etkilenmiş Saad ibn Muaz vefat edeli seneler geçmiş. Rivayete göre aylar. Allah'ın Resulüne cübbe dikilir. Yenidir ha. Ve farklı bir kumaştır. Nereden biliyorsun hocam farklı bir kumaş olduğunu? İçeriye girdiğinde sahabeler yanı başına oturur. Hani biz de yaparız ya bazen böyle kumaşı elleriz. Hocam güzelmiş ya. Hoş. Nereden aldınız falan. Ha, bu, bu yapıyoruz yani. Aynısını Resulullah'a yapmışlar sahabeler. Demişler ki ya Resulallah ne kadar güzel bir kumaşı var. Çok yenidir. Allah hayırletsin ya Resulallah. Bakın konuyla hiç alakası yok. Sa'd ibn Muaz vefat edeli aylar yıllar geçmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duraklar. Der ki vellezî Nefsi biyedihî menâdîlu Sa'd ibni Mu'az ehsenu min hâdâ. Diyor ki ''Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki Mu'az'ın cennetteki mendilleri vallahi bu cübbeden daha hayırlıdır.'' Ya konuyla ne alakası var? Sa'd Mu'az vefat etmiş. Ama diyor ki Allah'ın Resulü "Menadi'l <gülüyor> Sa'd ibn Muaz fil Jannati ahsan min hada." Bu övge Sa'd ibn Muaz nasıl mazhar oldu? Kalbine maraz bulaştırmadı. Doğru mu? Heva ve hevesine tabi olmadı. Fi kulubihim maradun. Allah bizi kalbine hastalık bulaştırmaktan muhafaza eylesin. وَلَهُمْ عَذَابٌ alim بِمَا كَانُوا يَكْذ۪يبُونَ Onlar yalanladıklarından ötürü de elim bir azaba düçar kalacaklardır. Buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala bana öncelikle söylediklerimle ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Rabbimizlere kalbine maraz bulaşmamışlardan olmayı nasip eylesin. Selim kalp. Ahirette yavmül kıyamette <gülüyor> aynı Sa'd İbn-i Muad anki bi. gibi Allah'ın ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olanlardan eylesin bizler inşallah. Hakkıyla anlayabilmeyi ve amir olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Kaldığımız yerden haftaya devam etmek duasıyla inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enil hamdü lillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.